geleceği. hazırlayan ve sınavlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Profesör Doktor Celalettin Şimşek deprem bölgesindeki kimyasal atık içeren atık depolama sahaları olan maden işletmelerinin incelenmesi gerektiğini söylerken yeraltı suyu için tehlike arz edebilir dedi. Büyük depremle ilgili açıklamalarda bulunan İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin Su kaynakları yönetimi ve su kaynaklı doğal afetlerin kontrolü araştırma ve uygulama merkezi yani Sümer Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Celalettin Şimşek deprem sonrası yeraltı sularına ve olası tehlikelere dikkat çekti. Şimşek depremler yeraltı suyunda iki önemli değişim yapabilir. Yeraltı suyu seviyesinde ve kimyasında değişiklikler olabilir. Halk sağlığını doğrudan ilgilendirdiği için ilk olarak kimyasal boyutunu değerlendirelim. Fay hatlarının derin jiyotermal suların veya organik birleşikli sedimanlar varsa eski göl yatakları da olabilir, kömür alanları da olabilir. Buralardan metan gazı, karbondioksit, sülfür gazlarını yer altı, suyuna karıştırabilir. Bunun örneklerini gördük. 2022 yılında Düzce depreminde bazı kuyularda metan gazı girişleri oldu. Hatta halk çakmağa yakınca suyun yandığını gördük. Böyle durumlar bölgede de yaşanabilir dedi. Fay boyunca jeotermal sularında yeraltı suyuna karışabileceğine dikkat çeken Profesör Doktor Şimşek. Böyle durumda suyun sıcaklığında artış olacak. Bu tür sıcaklığın artışı olan sular içilmemeli. Çünkü jeotermal sular yüksek oranda metal konsantrasyonu içerebilir. Bu tür sudaki değişimler olan bölgelerde su kullanılmadan yetkililere bildirilmeli dedi. Dahannın haberine göre yeraltı suyunun seviyesinde de değişimler olabileceğini vurgulayan Profesör Doktor Şimşek, deprem şok dalgaları gelince yeraltı suyu seviyesi yükselir ve zamana bağlı olarak tekrar eski haline döner. Bu yer altında gerçekleştiği için yüzeyde göremeyiz. Ancak gözlem kuyularında belirlemek mümkün. Bazı deprem alanlarında bir su kaynağı varsa kuruyabilir ya da yeni bir kaynak oluşabilir. Deprem sonrası oluşan kırık ve çatlak sistemleri yeraltı dinamini değiştirebilir. Bu nedenle seviyelerde bazı değişiklikler gözlemleyebiliyoruz dedi. Oradaki en büyük maden alanı Afşin Erğistan kömür sahası. Buranın üniversite olarak kontrolörlüğünü yürütüyoruz. Sahadaki su kuyuları ile ilgili bir problem gerçekleşmemiş. Sadece 3 saatlik bir elektrik kesintisi gerçekleşince su seviyesi kısmen yükselmiş. Pompalar çalıştıktan sonra tekrar devreye girdiği için şu an bir risk yok. Eğer kimyasal atık içeren depolama sahaları olan maden işletmeleri varsa buraları da incelemek lazım. Yeraltı su için tehlike arz edebilir diye konuştu kendisi. Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası Tesis Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu Afşin Erbistan Termik Santrali'nin Üretime başlaması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ın bazı bölgelerinde enerji altyapısında hasar gördüğünü kaydetti. Termik santralin çalışması ise bir başka afete, iklim krizine bizi hazırlayacak. Hasar almışken kapatıp güneşe, rüzgara ve enerji verimliliğine dönmek lazım. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezi depremin yol açtığı yıkımın ardından 10 ilde Binlerce ton enkaz yıkıntılarının arasında yeni bir hayat kurma çabaları muazzam boyutlarda bir atık sorununu da oluşturuyor. Uzmanlar bu atıkların kısa sürede beraberinde getireceği salgın sorunlarına ilk günlerden beri dikkat çekiyor. Salgınların önüne geçilmesi için atıkların hızlı şekilde insan yerleşimlerinden uzak alanlara taşınması çağrısı var. Deprem nedeniyle en büyük yıkıma uğrayan kentlerden biri olan Hatay'da ise belediye, Atık sorununu çözmek için Türkiye'deki biyolojik çeşitlik için en önemli merkezlerden birini gözden çıkarmış gibi görünüyor. Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu belediye kamyonlarının topladıkları atıkları Mileyha Kuş Cenneti'ne deşarj ettiği görüntülerini paylaştı. Gerçek ise yeni bir felaket olarak nitelediği olayın kabul edilemez bir atık yönetimi girişimi olduğunu dikkat çekti. Yoğurtçuoğlu korktuğumuz başımıza geldi. Çöpler ve enkazlar Mileyha kuş cenneti ve binlerce deniz kaplumbağasının yumurtladığı kumsala dökülüyor. Biz akıllanmayız, başımıza gelenlere şaşırmıyorum yorumunda bulundu. Yaşanan felaketlerden ders çıkarılmasının gerektiğine değinen Yoğurtçuoğlu, Yapmayın artık ders çıkarın lütfen. Ben Mileyham'a geri dönüyorum. Kimseye söyleyecek lafım yok. Herkes yakınlarını kaybetti. Korumaya yardım edecek biri gelsin diyerek destek istedi. Bunun üzerine Çevreşircik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Profesör Doktor Mehmet Emin Buyırpınar Yoğurtçuoğlu'nun dikkat çektiği yanlışla ilgili gerekli adımların atıldığını ve bölgeye yapılan atık deşarjının durdurulduğunu ifade etti pınar belediyelerce dökülen çöplerin en kısa zamanda toplatılacağını ve durumun takip altında olacağını aktararak Yoğurtçuoğlu'na uyarısı için teşekkür etti. Bakalım gerçekten gerçekleşecek mi? Peki bu çöpler şimdi nereye atılacak sorusu yine akıllardı. Oy ve ötesi tarafından deprem kayıp ihbar sistemi hayata geçirdi. Yakınlarına ulaşamayan kişiler sistemin WhatsApp hattına mesaj olarak kayıp yakınlarının kayıt altına alınmasını sağlıyor. Türkiye'de katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi için faaliyet gösteren Oy ve Ötesi Derneği diğer pek çok sivil toplum kuruluşu ile çalışmalarını deprem seferberliğine katkı sağlamaya odaklamış durumda şu anda. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz depremin acılarının bir an önce sarıldığı bir gelecek diyoruz Esen kalın.